Kıyamet sabahına kadar bütün yenilikleri bağrını kucağını açarak cevaplandırıyor ve içtihat kapılarını sabahı haş'a kadar açık tutup gününe göre, devrine göre, zamanına göre, ihtiyaçlara göre yeni içtihatlara müsait ve müstehit muhteremimler.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 İslam'ı vaz eden vazı hakiki yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnet dine indellahi i̇slam Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyedir. Hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem Müslümanlar. Beşeriyeti bugünden asıl saadetten sabahı haşra kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi, hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem Müslümanlar. İnne dine indellahi l-İslam. Evet. Hamd ediyoruz Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbi Zülcelal'imize...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 Müslüman ol kurtul. Delikanlı. Delikanlı. Söyle diyebiliriz. Müslüman ol kurtul. Bütün dertlerin devası. Muhterem Müslümanlar, arada bir latif etmek istiyorum. Şimdi gazetelerde yeni bir ilacın ismi yazılı ve büyük boy ilanları ile devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır. İç hastalıklarına devadır, dış. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin, bir tek ölmesin diyemiyorlar muhterem şunlar. İlacın reklamında bir tek ölmesin, ölüme de devadır diyemiyorlar. Hemen hemen içerisinde her şey varmış. maddi olarak böyle muhterem Müslümanlar manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem Müslümanlar eğer vücudu eğer vücudu mahsiyetle, içkiyle kumarla sefaat ve fuhuşla tahrip edersen hocam muskan değmedi sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanın hani bazen ben de öyle diyorum muhterem Şimalar. Bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sığısını bile gidermez. Niçin? Adamın iç hayatı, iç alemi yıkılmıştır. Zira ayakta taş, taş kalmamış ki. İlaç yapacak? Öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz muhterem ya Dokuz yaşında çocuk, gözünde gözlük. Muhtemelen müminler, bakınız cemiyete. Dokuz yaşında çocuk, gözünde gözlük, dizinde romatizma. Doktor, aman bu romatizma kalbe vurabilir, çocuğu bundan saklayın, sakının diye başlıyor daha yedi yaşında, dokuz yaşında çocuklar. Gözler zayıf. Niye? Doğarken televizyonun karşısında, hele hele o şiddet ve dehşet filmleri, asabi bakımdan da yavrucağızı yıkıp tahrip ediyor, cemiyet için daha küçükten,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 Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet-i kerime zaten geçen derslerimizde zaman zaman okuduk muhterem üs Cenab-ı Hak yine İslam için buyuruyorlar. El yevme etmeltu lekum ve etmemtu aleikum ni'metî ve razıtü lekumül Ey kullarım hadiseyi çok iyi hatırlayacaksınız. Fahri kainat, Cebelür Rahmede Hac-ı devesinin üzerinde o büyük kayaların oraya kadar çıkmış veda hutbesini okuyor. cenab Cibril geliyor ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor muhterem Müslümanlar. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleykum nimeti ve razıytü lekümül İslam edine. Bugün nimetinizi ikmal ettim. Bugün dininizi tamamladım ve bugün sizin ancak Müslüman olmanızdan, İslam dininden razı oldum buyuruyor.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 din duygusu dedim de peşin söylemiş oluyorum. Muhterem üfballar bir dostlu geliyor. 50 defa duyduğunuz 51. defa tekrar duyun diye söylüyorum. Mum yanıyor Hazreti Ömer'in önünde. Ashabu mesalihin işiyle meşgul. Bir dostlu hususi bir iş görüşmek için geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. Cemaat-i İslamiyyenin ashabu mesalihin işi bittikten sonra o mumu söndürüyor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 Cenabı ı Halik-ı Zülcelal'in rızasına kadar ulaşıyor. Ya Rabbi bizi İslam'ın büyük neşesinden mahrum etme. Muhtemem Müminler bu bir mukaddim ve diyoruz ki İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Ezeli dini olduğu gibi ebedi dinidir. İslam'ı ayakta tutan unsurlar nelerdir? İslam mutlaka saadet dinidir diye ısrar ediyoruz. İslam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 uzaklaştırır ve iter ve tasvip etmez muhterem Müslümanlar evet modern ilme karşı muhterem Müslümanlar yok semalarda uçsan ayın sırrını her gün keşfedip geri dönsen merihlere utaritlere zuhallere kadar çıksan saman yollarıyla dost olsan oraya pat ve çiftlik kursan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 Muhterem Müslümanlar. Ya muhterem Müslümanlar. Hani Akif, Akif, Konya'daydım ne zaman bıldır yaz diye bir şiiri var muhterem Müslümanlar. Meslam, mestanlı dayı şiiri. Safahat da Akif'in. Gençler okuyun.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 Ya ya ya Şişe gider el yıkamaz İçeriye fotunleriyle dalar Bütün minderler çamurlar içerisinde Ve hakeda ve hakeda usul dersen katiyen Anlamaz Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su Sonra Akif'in diliyle Mestanlı dayı en son şunu söylüyor İlmi yuttursa hayır yok Bu musibetlerden Bırakın oğlumun cahilliğine Razıyım ben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 Habibi ve Muhammed'ine böyle sesleniyor. Ve qur rabbi zidni ilma. Ya Peygamber Efendimiz, "Utitü ulumel evvelin ve'l ahirin" buyuruyorlar. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Muhterem geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar.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 İnne min el-ilm kih'at el-maknun la ya'lemuha illa el-ulema'u billah. Terbi bi tarih hadisi. Hafizu et-tergîb ve t ilim başında. İlimden öyle dizilmiş inciler vardır ki, elimden öyle dizilmiş incilere benzeyen ilimler vardır ki, onları ancak Allah'ı arif olan alimi billah olanlar bilir.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 ''Bu adamlar bize ziyafet vermediler, içeriye almadılar, önümüze sofra sermediler, bir mindere oturun buyurunda da demediler. Sen istesen bu duvarı doğrultmaktan ücret alırdın bunlardan.'' ''Ey Musa, hani hiç karışmayacaktın böyle şeylere?'' ''Kale hâzâ firaku beyri ve beynik.'' ''Artık bu üçüncüsü olduğu aramızın ayrılmasına sebeptir.'' diyor Huzur Aleyhisselam, muhterem Müslümanlar. Söylemek istediğim şu...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 bunların hepsini biz gördük geçirdik şimdi iş bizde diyor bizde ya muhteremler ya yüce Rabbim bizi en doğruya ilet yüce Rabbim bizi en doğruya ilet muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bak diyor ayrılmamız kat'i artık sen belli ki sabredemeyeceksin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 o biraz içinizler kalsın muhterem Müslümanlar. Başka bir çünkü ilim, ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir? Niçin çocuğu katletmiştir? Niçin duvara düzeltmiştir? Ben söylemeden eve öğrenmek istersen tefsir ve tercübeyi eve varınca açarsın Suretül Kehf. Tamam mı? Fawjada abden min ibadina ateinahu rahmeten min indina ve alamnahumilla dunna ilma ayetinden başlayarak. Evet son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem Müslümanlar Yüce Rabbimiz Kerem buyursun inşallah, inşallah. sonra diye Zülkarneyn'in hayat ve hadisesine Cenab-ı Hak işaret ediyor kısa kısa ve ilmi ledünli diyoruz buna Peygamber Efendimiz elimden bana bir nevi verildi ki Risalet ilmi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 tefsir-i iki cilt onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarih ve açık olarak arz edilmiş yazılmış muhterem sılmanlar. Hazreti Ali böyle diyor Le erattu en uvekkire seb'ine ba'iran min mahnel fatiha lefealtu Ya Rab Ya Rab Ya Rab. mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret Ya Rab. Hazreti Ali böyle diyor efendiler. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erat en yuqira sabina ba'iran mimmanel Fatiha lefaalatu er isteseydim Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatiha'dan 70 cilt değil yanlış anlama Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor Hazreti Ali.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 Allah kelamıyla kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı Hşbe kadar ya bir arkadaşımız çıktı. Ya dedi ne garip memlekette yaşıyoruz dedi. Evet aynen olduğu gibi. Arşivlerde var. Millet dosyalarında var arşivlerde. Ya dedi ceza hukukunu mu Romadan olmuşuz. Medeni hukuku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 %99, %99'u Müslüman olan bu ülkede ancak ölünce İslam'a gel diyorlar. Haberin var mı? E ne oluyor? Gel bakalım. Aa, ne oldu? Babam öldü. Tamam İslam şimdi başlıyor. Evet yani tatbik edilmeye başlıyor soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın, cemaat alacak, musallaya götürecek, sonra üstlere defnedilecek, toprağa bol olsun diyecekler. Sonra da imam efendi Eyyemey Hanefi'ye göre bir talkın verecek. Üzkürül ahdelledi harasta aleyhine dünya diye. Tamam ümmin kardeşim. Yani öldükten sonra İslam'a geldinen bir memlekette yaşıyoruz hey canlar. Halbuki ise İslam bütün hayatımızın viraj ve kavşaklarında, lamba ve inişlerinde, düzlerinde ve yokuşlarında trafik direklerini dikmiş. Wa enne hadha siratun mustakimen fetteb'uhu ve la bikum Sakın ola ki, sakın ola ki fil dişi caddesinden hani Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz ya. İyi Ey, eyvallah. Evet. İyyake İyyake na'budu ve iyyake nesta'in diye okuyoruz. Ya. Muhterem Müslümanlar, saatlerin bereketsizliği olacak ki mukaddibeyi de bitiremeden, mevzuğa girmeden saatimiz bitti gene. Allahu zul celal akıbetimizi hayra getirsin inşallah وتعالى. Evet, aziz cemaat, her gün her gün her 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Ne diyoruz? اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım ister ve sana ibadet ederiz. Sonra اِهْتِنَاصْ سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Üzerlerine gazap etmediğin, kendilerine inam ettiğin nebiler, peygamberler ve veliler yoluna bizi ilet ki sıratı ı müstakim yani İslam ve tevhid muhterem sumalar. İslam ve yine İslam. Böyle olunca Cenab-ı Hak Cellevale Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. <gülüyor> muhterem ümriler, ilim dedik de, ilim dedik ve selefe saygı diyorum muhterem Dersimin sonunda, hani Konya Radyosu'ndan konuşan yavrucağız, yani ben biraz ağır söylerim adetim ama, Hadi söylemeyin muhterem Ya ya, ya. ı Zeyrek-i Ahir Zaman... Aşk eri Mevlana öyle diyor... Aşk eri Mevlana öyle diyor... Zıbaan-ı Zeyrek-i Ahir Zaman... Berhüzud-e Hişra Berpeşiniyan... Ahir Zaman'ın kelime manası parçada karşılığı çok ağır bir söz...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 وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُعَلِّمَنْ لِيُهِبِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِينَ دَرَجَ Bir kimse İslam'ı ihya için ilim tahsil ederken ölüm gelmiş olsa peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır. İslam ve ilim. Muhterem İmmiler. Defteriniz kapanmayacak diye hadis okusam daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem İmmiler, artık sözü uzakmayacağım. سَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا Muhammed.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 Hakkı hak bilip hakkı itibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen Zümre-i Salihine Mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı Garra-i Muhammediye-i temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdat Cümlemize ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet, Devlet ve aksel gayemiz olan, cemali ilahiyesi ile iltifat ve ikram ile, rabbike Rabbi'l İzzet ama ve selamun alel Murcelin, ve alhamdulillah, Rabbi' Alamin al-Fatih.